Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Hafta mefhumu Hafta mesela yıl var, ay var hafta var, gün var Hafta mefhumu hani modern çağda gelmiş bir anlayış değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da hafta diye bir kavram vardı. O zamanda da yıl 52 hafta üzerinden hesaplanıyordu gibi. Yani böyle anlayalım. Neden bunu biliyoruz? Çünkü hadis-i şeriflerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlerinde, ashab-ı kiramın uygulamalarında Müslüman için Haftalık planlar yapıldığını görüyoruz. En başta da Cuma namazı haftada bir geliyor. Yani bir takvim izlenmese o günlerde Cuma namazı diye bir uygulama olmazdı. Bizim de Müslüman olarak evimizde kulluğumuz, ibadetimiz açısından haftalık kontrol ettiğimiz ibadetlerimiz muhakkak olmalıdır. Bu haftalık çalışmamız ibadette, ev hayatında, çocukların yetiştirilmesinde, maişet planlamalarımızda yani evin geçimini planlamamızda daha küçük dilimlere böldüğümüz yılı başarılı geçirmemize yardım eder. Yani yıllık planı haftada bir bölünmüş limitlerle takip ettiğimizde daha başarılı oluruz. Bilhassa yeni evlenen, yeni ev kuran genç kızlarım, genç delikanlı kardeşlerim için tavsiyem ev çalışmasını imani manada, ibadet anlayışında ev çalışmasını haftalık kontrol etmelerini başarılı olmaları bakımından tavsiye ediyorum. Bu nasıl olacak? Yani ev bütçesini takip eder gibi. Yani bizim Müslümanlığımızı namazımızdan, orucumuzdan, Kur'an okumamızdan, aile içi ilişkilerimizden, Sıla-i Rahim görevimizden, çünkü Sıla-i Rahim de bir görev. Mesela 52 haftamız var. Biz 3 haftada bir, bir aileyi bir sılay rahim görevimiz olan akrabayı ziyaret edeceğiz desek, bir planlama yapsak, ajandamıza bunu yazsak, çok daha kolay iş yapabiliriz. Ama genel taksimatın dışında haftalık ibadetlerimiz mümin bir evde haftalık ibadetlerimiz hangileridir diye sorarsak hızlı bir şekilde ve en önemlilerini gündeme getirerek şüphesiz karşımıza cuma günü ve cuma namazı çıkar. Değerli kardeşlerim, cuma Müslümanların farklı günüdür. Allah celle celaluhu böyle murad etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle uygulamıştır. Yani bizim için yıl 52 hafta, 52 haftada 52 tane cuma günümüz var, 52 farklı günümüz var. Bugün neden değerli? Geçmiş tarihe baktığımızda Adem Aleyhisselam bir cuma günü yaratıldı, tövbesi bir cuma günü kabul edildi gibi tarihe yönelik çok farklı, cumayı farklı kılan özellikler var. Ancak, ancak o bizi çok fazla etkilemiyor. Tazim ediyoruz, saygı gösteriyoruz, güzel gün diyoruz, bitiyor. Cuma'da, cuma namazından da Tekrar ediyorum. Cuma gününde cuma namazından da daha önemli bir konu var. Nedir o? Cumada Allahu Teala'nın duaları kabul ettiği icabet saati var. Yani cuma gününde bir saat var ki o saat Allah Teala'nın kulunun duasını kabul ettiği saattir. Bu ne zamandır? En yüksek ihtimalle Müslümanların cuma namazı için camiye gitmeye başladıkları saatten cumayı kılıp çıktıkları saate kadardır. %70 o saattir. Diyelim bu %70 rakamını ben ilave ediyorum. Hep yüzdelik konuşmaya alıştık ya, iyi anlaşılsın diye. Saat verelim peki buna. İstanbul saatini örnek veriyorum. Cuma kılınma saati. 12.30 ile 13.30 arası diyelim. O bir saat. İcabet saati. Yani benim sıradan bir günde Ya Rabbi kulunun duamı kabul buyur şunu istiyorum dediğimde 3 ise kabul olma ihtimali bu saatte 30 100 kabul olma ihtimali böyle kabul edelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor bunu sonra sabah namazından o 14.30 13.30 dediğimiz yani Cuma'nın kılındığı saate kadar o 5-6 saatlik limitte %60 olabiliyor. Biraz daha genişletip de sabah namazından, ikindi namazının son vakti akşama kadar %55'lerde filan. Perşembe günü akşam ezanı okundu, cuma gününün vakti başladı. Cuma günü akşam ezanı okununca bitecek 24 saat. O 24 saatlik limitte de %50 ihtimal. Ama Cuma'nın içinde muhakkak Ya Rabbi deyince kulun peki buyur kulum ne istiyorsun diyen meleklerin yansıttığı ses olan icabet saati diye bir saat var. İşte bu Cuma namazından daha kritik bizim için. Neden? Cuma namazı erkeklere farz. Yolculara farz değil. Dolayısıyla büyük bir bölümü Müslümanların Cuma namazından diyelim mahrum. Mahrum değil de yani mahrum diyelim. Ama bu icabet saati La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen her mümin için geçerli. Cuma namazı sadece camide kılınıyor. İcabet saati müminin olduğu her yerde var. Hapishanede var, hastanede var. O zaman Cuma günü haftalık ibadetlerimizi konuşuyoruz ya Cuma günü erkeğimizle, kadınımızla, hastamızla, sağlamımızla, hapishanedekimizle, hapishanede olmayanla, memurumuzla, işçimizle, gencimizle, itibimizle, hepimizin Ya Rabbi diyeceği hareketli sevap olan bir vakit söz konusu Cuma günü. O zaman bu Cuma günü icabet saati haftalık ekstra fırsatımız bizim. Cuma gününü önemli hale getiriyor. Bu Cuma'nın şüphesiz adı kendisinden gelen namazı da var. O namaz erkekler için zaten farz. Evde kılınmıyor, tek başına kılınmıyor. Üç kişi bir araya gelip herhangi bir namaz gibi onu kılamıyoruz. İlla camiye gidilecek, hutbe dinlenecek, topluca namaz kılınacak. Hatta bunun aslı her şehirde bir yerde kılınmasıdır milyonlarla beraber kılınsın diye fakat zorlandığımız şehir şartlarında böyle olmuyor artık. İnşallah camilerdeki namazlarımız kabul oluyor. Cuma günü ve Cuma namazı için gusletmek hususi bir şekilde. Bu gusluğun vakti sabah namazından sonraki herhangi bir vakittir Cuma saatine kadar ama. Cuma'ya gusletmiş olarak gitmek ve güzel koku sürünmek Mümkünse zor olmayacaksa hususi cuma elbisesi giyip daha temiz daha böyle görkemli giyinmek ve en büyük camiye özel bir sorun yoksa güvenlik sorunu, sağlık sorunu, yetişememe sorunu gibi bir sorun yoksa en kalabalık en büyük camiye gitmek cuma'nın özelliklerindendir değerli kardeşlerim. Bir başka özellik de Cuma günü camiye girince hutbeyi ibadet gibi dinlemektir. İmam da tabii ki ibadet gibi hutbe okumasıdır. Cumanın özelliklerini konuşuyoruz. Haftalık ibadet olarak bize yansımasını konuşuyoruz. Kardeşlerim, Cuma günü yapılacak haftalık ibadetlerimizden birisi de Kehf suresini okumaktır. Cuma günü perşembe akşamından gün başlıyor dedik ya perşembe günü akşam ezanı okundu mu cuma başladı. O günden cuma saatine kadar mümkünse değilse de cuma günü bitimi olan e, akşam ezanı okunana kadar o 24 saat içinde ama efdal vakit en çok sevaplı vakit sabah namazıyla cuma ezanı okunana kadar olan vakittir. Kehf suresi. Kur'an-ı Kerim'de yarım cüz kadar ona yakın bir suredir. Mübarek bir suredir. Tavsiyem şu şekilde mümin kardeşlerime. Bunu güzel bir tefsirinden bir kere okuduktan sonra daha bereketli, daha huzurlu ve içimizi doldura doldura güzel bir Kehf Suresi kadınımızla, erkeğimizle okuyalım. Hanım kardeşlerimin Kur'an okuyamayacakları özel halleri veya Yoğunlukları olursa edepli ve saygılı bir şekilde bir ses cihazından da dinleyebilirler. Yani evdeki çocuk mesela okuyup kadınımız da dinleyebilir. Biiznillahi teala aynı sevap hasıl olur. Böyle bir sünnet haftalık olarak vardır. Haftalık ibadetlerde pazartesi ve perşembe günü Oruç tutmak diye nafile bir ibadet vardır. Ne demek nafile? farz değil, vacip değil demek. Sağlık sorunu olmayan, ağır bir işte çalışmayan, yani doktorun tutmasan daha iyi olur dediği bir yapıda olmayan, baş ağrısıydı, migreniydi vesaire, herkesin kendine has sorunları var. Özellikle de daha kolay olduğu için kış günlerinde Pazartesi gününü ve perşembe gününü oruçlu geçirmek gayet büyük bir sünnettir. Bu Müslüman'ın haftalık olarak ihya etmesi, canlı tutması gereken ibadetlerdendir. Bu haftalık ibadeti her hafta yapsak daha iyi olur. Ama mesela ayda bir hafta da yapabilir, konumu gereği, zorlanması vesaire gibi sebeplerle haftalık ibadetlerimizin arasına bunu da katıyoruz. Allah'ın izniyle büyük bir sevap kaynağı olarak. Unutmayalım Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri özellikle de pazartesi gününü muhakkak oruçlu geçirirdi. O günkü zor, o günkü sıkıntılı imkansızlıklara rağmen Bugünkü nimetler içerisinde. Çok büyük bir fırsat bizim için. Kardeşlerim, aslında her güne ait olmak üzere bari haftada bir diye ayırdığımız bir ibadet daha var. O da salavattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat getirmektir. Müslümanlar en azından haftada bir günü Mesela cuma günü daha eftal olur. Haftada bir günü 100 kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirmeye ayırmalıdırlar. Bu 100 kere olmalı. Aslında günlük de olmalı fakat bari haftada bir cuma günü olsun. Eğer 100 kereye vakit yoksa ki bir 5 dakika sürecektir. Bari 10 kere salavat getirmelidir müminler haftada bir. Bu öyle olmalıdır ki, yani e, cuma gelmedi herhalde. Gelseydi ben 10 kere salavat getirmiştim. Diyeceğimiz şekilde perçinlenmelidir içimizde. Salavat zor bir şey değil. Namazda tekrar ediyoruz. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Salavat bu. Biraz daha büyük daha sevaplısı Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kemâ sallayt ala İbrahime ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Biraz daha sevaplısı Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kemâ sallyt ala İbrahime ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecîd Allahümme bârik ala Muhammedin ve ala Muhammed كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرَاه۪يمَ وَعَلَىٰ اٰلِ اِبْرَاه۪يمَ اِنَّكَ حَم۪يدٌ مَج۪يدًا Özellikle Cuma günü bu salavat getirildiğinde kardeşlerim bir mümin bunu yaptığında bir melek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine gidip filanca senin için şu kadar salavat getirdi diye haber veriyor. Bunu unutmayınız. Bu salavat işini kıyamet günü şefaatine muhtaç olduğumuz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ön vefa olarak muhakkak listemize alalım kardeşlerim ömrümüz yıllara bölünüyor yıllar aylara bölünüyor aylar haftalara haftalar günlere günler saatlere saatler dakikalara dakikalarda saniyelere bölünüyor bunun toplamına da ömür diyoruz onun için biz de ibadetimizi ömür boyu yapacağız. Ömür boyu bir ibadet anlayışımız var. Bizim aylık ibadetlerimiz de olmalı. Ayda bir kontrol edeceğimiz veya haftada bir kontrol edeceğimiz, günlük kontrol edeceğimiz, saat başı hissedeceğimiz ibadetlerimiz muhakkak olmalıdır. Kazanan olmak istiyorsak, ömrümüzü boşa geçirmemiş olmak istiyorsak, bir şeye dikkat ediniz kardeşlerim. Bu saydığımız ibadetlerden hiçbiri günlük hayatta işimizi, yemeğimizi, uykumuzu, zevklerimizi engellemiyor. Bütün ibadetleri en ince ayrıntısına kadar yapsa insan sekiz saatini almıyor. Çok özel ekstradan günde bir hatim indirse bir adam gününün yarısını alır. O da zaten tavsiye edilen bir şey değil. Gayret edelim. Çırpınalım. Rabbimizin huzuruna gittiğimizde, çok kolay emeklerle yapılabilecekti aslında da, biz niye kaçırdık diye nedamet duyacağımız hale gelmeden, ibadet planımızı yapalım değerli kardeşlerim. Allah. Haftalarımızı da, aylarımızı da, ömrümüzü de bereketli, ibadetle ma'mur bir şekilde geçirmek hususunda bize yardım eylesin. O sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi Rabbil alemin.